Ey enbiyalar serveri, Ey evliyalar rehberi, Ey embiyalar serveri, Ey evliyalar rehberi, Ey in can peygamberi, Ehlen ve sehlen merhaba, Ey insü peygamberi, Ehlen ve sehlen merhaba. Sen canların cananısın, dertliylecin dermanısın. Sen canların cananısın, dertlilerin dermanısın. Alemlerin sultanısın, ehlen ve sehlen merhaba. Alemlerin sultanısın, ehlen ve sehlen merhaba. Sensin olma bu bi huda etme şefaat tencuda sensin olma bu bi huda etme şefaat tencuda ahmed muhammed mustafa ehlen ve sehlen merhaba ahmed muhammed mustafa ehlen ve sehlen merhaba Allahu Ekber şânehu, Sultanehu sübhânehu Allahu Ekber şânehu, Sultanehu sübhânehu Kad ca'ena burhânehu, ehlen ve sehlen merhabâ Kadca ca'ena ehlen ve sehlen merhabâ Derviş onu söyler sözü dergahına sürer yüzü derviş onu söyler sözü dergahına sürer yüzü severler mahşerde bizi ehlen ve sehlen merhaba severler mahşerde bizi ehlen ve sehlen merhaba